Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda konuğumuz Murat Amungan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Murat Amungan'la bu dördüncü ve son programımız e, kendisiyle bugün... E, bu e, maalesef programlarımızın sonuncusunu yapmak <gülüyor> zorundayız. Belki başka bir zaman tekrar kendisini burada ağırlamayı çok isteriz. Ee, biraz bu e, yani bellek hatıra meselesini çok konuştuk. Şeyi konuşmak istiyorum ben. Şey dikkatimi çekti. Sizin metinlerinizde işte zaman bellek gitmek değil dönmek. Yani hep kahramanlar dönüyorlar. Yani... ...dönmek ve o döndükten sonra karşılaştıkları... ...yani bu Kadından Kentler'de benim mesela dikkatimi çekmişti... ...Çador yine işte kendi ülkesine geri dönen bir kahraman... ...Kadından Kentler'de zaten hepsi bir şekilde İstanbul'da bağlantılı... ...ve hani bir yerlere gidiyorlar... ...Şair'in romanı öyle... ...Bendak hani çok uzun yıllar sonra geri dönüyor... ...Cenk hikayelerinde öyle... ...yani birçok bir metinde bir geri dönme... ...yani bir dönme hikayesi... ...yani dönmek önemli bir şeymiş gibi... ...geldi bana? Aklıma çövuf gelir hep. bütün ...kahramanları eşiktedirler. Hı hı. Ya giderken ya dönerlerken. Hı hı. Eşik, gidiş, dönüş... ...başlangıç duygusu veren... Hı hı. ...yeni denlik duygusu hı hı. veren şeyler... ...aslında galiba sanatın dinamiğinde... Hı hı. ...önemli bir yer tutuyor. Bendeki dönmek de... ...yani... ...dönmek de düşünmemiştim açıkçası. Galiba bir... ...geçmiş kapısını kapatmak... ...ve geleceğe doğru yol almak için... E, ...yapılması gereken bir tür... ...yüzleşme, hesaplaşma... Hı hı. ...gibi olabilir... Hı hı. ...yani hı. E, dört keşik bahçede de... ...tariha evet. döner... Evet, e, ...dönemeyen, gidemeyen, gelemeyen... Hı hı. ...aslında bütün yazdıklarımda... ...bir ortak... ...galiba bir şey var... E, ...olamayan hayatlar... Evet. ...yani ne yapsan... Hı hı. ...hayat dediğin şey olmuyor... ...belki hayatın sana dayattığı klişeler... ...toplumsal normlar... ...kişi ne kendisini bulabiliyor... Hı hı. ...ne istediği hayatı yaşayabiliyor... Bir, ...bir takım şeyler ellerin elinden kaçıyor... Genel anlamıyla hayata ve zamana ait, dünyanın neresinde olursa olsun insanoğluna ait bir şey bu. Zamanın elimizden kaçması, dağılması, gitmesi, kaçırdığımız fırsatlar, hakkını veremediğimiz karşılaşmalar vesaire vesaire. Ama bir de toplumsal yapıda hani o sınıfsal ilişkilerde içinde yaşadığımız toplumun hı hı. kurallarında... ...seni kısıtlayan, seni bağlayan, senden hayatını çalan şeyler... Hı hı. Bir süre sonra idrakına yansıdığı zamanki hesaplaşmalar da bunun hı hı. şeyinde peşinde. Burada da ikili bir şey var. Bir ontolojik anlamda, varoluş anlamda. Yani insanoğlunun bir tür açmazı biçiminde yaşanan sıkıntı var. Bir de bunun üstüne toplumsal kitlenme. Hı hı. Yani dayatma açıkçası belki de yazar maratanında... E, ...siyaseten de düşündüğüm bir şey... ...sınıflı toplumda insan olmanın... ...hakiki bir şey yaşamanın imkansızlığı da. Hı hı. Gelip gelip... hani ...ne kendini yaşayabiliyorsun... ...ne cinselliğini yaşayabiliyorsun... ...ne tercihlerini yaşayabiliyorsun... ...seni belirleyip başka yasalar, başka kurallar... Hı hı. ...sana giydirilen gömlekleri... Ya. ...sana biçilen hı hı. roller... ...buradaki tıkanıklıklarla da çok ilgiliyim... ...belki o konudaki... E, ...zihinsel iltihapları açmayı... Evet, e, düşünüyoruz ama yani birebir bunu düşünerek yapmıyorsunuz ama hayata böyle baktığınız için yazdıklarınızda yansıyor hı hı. bir de e, şey merak ediyorum ben e, nesneler mesela sizin edebiyatınızda çok önemli yani nesneler olmazsa olmaz gibi yani neredeyse onların da kendi bellekleri var hı hı. kendilerinin rolleri var yani onlar hani bir mesela şeyi düşünüyorum Halit Ziya onun da böyle hı. edebiyatında nesneler çok önemlidir ama o nesnelerin bellekleri yoktur önemlidir. Fakat sizin edebiyatınızda nesnelerin kendi rolleri ve var. Belliklerine... E, galiba Ahmet Hamdi Tanpınar'a yakın Evet Tanpınar'a e, daha e, e, e. yakın. Biraz Abdullah e, de evet, evet, evet. nesnelere şeyi. Yani bu nesneler ve hani e, onların edebiyatta bu şekilde ele alınması e, tuhaf bir şey. E, geçen konuşuyorduk da biraz şey diye bakıyorum ben mesela aslında ayrıntılar ve nesneler daha çok kadın yazarların Hı -hı. edebiyatında şeydir Hı -hı. hani ev içi düşündükleri evet. için eve Hı -hı. kitlenmiş Hı -hı. bir ya. gelenekten bir hafızadan Hı -hı. geldikleri için ee, şeyde ise e, e, aynı şekilde açık ya da örtülü geylerle de Hı -hı. aynı şeyi görüyorum Hı -hı. Evet. E, yani her her Saydığınız üç isimde Halit Ziya Uşaklıgil'de Ahmet Hamdi Tanpınar'da Abdülhak Sinasi Sarı'da. Ben de heteroseksüellikleri kuşkulu kimliklerdir. Evet. Hı -hı, doğru. Yani sadece bu eşyane, eşine ilişkisi anlamında değil, bakış evet. görme. Hı -hı. Ee, o konuda bir yazım da evet. çıkmamış bir yazım var Hı -hı. henüz yazıyorum. Özel, güzel. E, yani edebiyatımıza benim mutlaka okuması gerektiğini inandığım e, kitaplardan biri 40 yıldır Halit Ziya'nın. ...yani illa bir şey okuyacaksınız... ...Halit, Halit Siza'dan tek bir şey okuyacaksınız... ...mutlaka 40 yılı okuyun derim... ...orada mesela bunun çok bence ipuçları da vardır... ...bu bir bakış... E, ...eşyayla, düzenle... ...sistemle... ...örtülü bir hesaplaşmanın... ...kitlediği bir şey de var diye düşünüyorum... ...ama bunlar dediğim gibi benim faraziyelerim de olabilir... Hı -hı. ...bunları daha... E, ...elle tutulur hale getirmek için... ...belki örnekler vermek gerekecektir ki... ...bu program Hı -hı. bunun yeri değil... <gülüyor> <gülüyor> Ama baktığımızda e, hatıra, eşya yani göçebe toplumdan e, geçişte e, bir de bir tarih yaşamış. Yani hı hı. şimdi demin sözünü ettiğim e, 2017 başında çıkacak olan Dokuz Ana Hatarlı Kırko'da tam da bu öykülerden biri şey üstüne kurulu. E, edebiyatımızda Osmanlı İmparatorluğun dağılması, çökmesi parçalarına ayrılması hep yıkılan konakların köşklerin üstünden anlatılmış hmm. ama o köşklerin arkasındaki hayat görülmemiş yani hangi emeklerle ...hangi çalınan ya. emeklerle... ...hangi ziyan edilen hayatlarla... ...hangi ya. gasp edilen Hı -hı. imkanlar... ...paralar, servetlerle o köşkler... ...konaklar yapılmış, hep saklanmış. Evet. Hep bir ahuvah etrafına saklanmış. Ben de öykümde... ...bir anahtar falcısının Hı -hı. ağzından... ...biraz ona girerken neden dönüp... ...bu konuya, Hı -hı. ben de taze bir... ...bir konu olduğu için buna şey yaptım. Orada tabii eşya... ...aynı zamanda bunun simgesi, sembolü... Hı -hı. ...güç kazanımları. Yani çünkü... Güç gösterisi aynı zamanda eşya, statü ve şeyle de belirtilen, hı hı. işaretlerle, toplumsal hı hı. işaretlerle belirtilen bir şey. Onun farkındalığı da önemli. Evet. Tüm bunlar katmanlanan bir şey. Evet. Aynı şekilde Proust. Mesela evet. eşyaya meraklı baktığınız zaman Oscar evet. Wilde'de Proust falan evet. filan. Bu benim ilgimi çeken bir çok şey. tabii cinsel kimlikleri aşabilmek yani. Onlar ee, içinde sıkışmaktan daha e, ki, şey, evet. bak, daha çoklu bir evet. bakışı da getiriyor. Şimdi biraz hazır başlamışken yeni projeleriniz. Aa, <gülüyor> biraz işte onlardan bahsedelim. Bir Neler var? Bir söyleşide <gülüyor> en beğendiğim sorudur. <gülüyor> ne güzel biz de Efendim, çok sabırsızlanıyoruz. Hayır neden için. diyeceksiniz? Yani bana eski yazmışım, bitmiş evden uğurlamışım kitaplar hakkında konuşmak hep eski sevgililerinden bahsetmek gibi geliyor. <gülüyor> ya açamam çok güzel zamanlar geçirdik. Gerçekten güzel aşklardı. Güzel de çekti gitti bitti yani konu kapandı. Asıl şimdi evdekilerden söz edelim gibi biraz bencilce bir şey belki ama. Demin de sözünü ettiğim gibi aslında benim bu anlamda tırnak içine kreatif bir kafam var. Proje üreten. Hep yani bazen evet. korkuyorum başımı tutasım geliyor. Yeni bir şey gelmesin hakkında <gülüyor> yine dağılacaksın. Zaten yetenince dağılmışsın. Zaten parça parça olmuşsun. Yapma yeni bir şey bulma yeni bir şeyin peşine takılma diye. Evde açtığım dosyalar vardır. Mesela ilginç bunların bir kısmı hakikaten yıllara yayılmıştır. Bazen böyle bir isim, bir kavram, bir tema etrafında dur bakayım dedim o bir, birikir birikir birikir biz artık e, mutlaka senden yazılmanı istediği noktaya gelir. Ee, yeni olarak mesela e, şey yapacağım bu 19 Kasım Hı -hı. tarihinde TÜYAP kitap fuarının ikinci cumartesinde söyleşi şey yapmayacağım bu kez. Evde bekleyen e, yayınlanmamış kitaplardan parçalar okuyacağım Lütfen. gelenlere. Hı -hı. Benden ve sesimden dinlemiş olacaklar. Lütfen. Bunlardan biri deminden beri sözünü ettiğim 9 Anahtar ile Kırk Oda Hı -hı. kitabından Demir Oda adlı bir aşk Hı -hı. öyküsü okuyacağım. Gene eski bir proje bir siyasi cinayet etrafında örüntülemiştim. 995 kilometre diye bir Hı -hı. roman. Hı -hı. E, ondan bir Bölüm ya da iki bölüm okuyacağım ki Murat Han 95'te bir bölümü vardır Gene Murat Han 95'te Kitabın sonuna doğru Sadece adını zikrederim Hamamname hı hı. Yıllar içinde çok ilerledi hı. 2017 Sonuna doğru yayınlamayı planlıyorum Düşünüyorum ama Ben planlarım da hayat <gülüyor> Nasıl müsaade eder bilemem Oradan çeşmelerin, e, söyle, e, çeşmelerin dinlediği, suların söylediği bir bölüm hmm. okuyacağım. Eğer vakit yetmişse, yetince tempolu okumuşsam, e, Öteki Kadınlar, Öteki Kentler diye, bu sekiz on iki tane öyküden oluşan bir başka öykü kitabından e, bir öykü hmm. okuyacağım. Yıldızlı Çikolata Kağıtları. Güzel. Ama arada durup... Başka işler yapıyorum denemeler hı hı. yazıyorum özellikle e, meskalin 60 traje ile başlayan bir kutu daha ile ilerleyen dizinin üçüncü kitabı son bir kutu dahayı bitirmeyi düşünüyorum. E, nedense böyle ucuna geldiğiniz zaman bir türlü evden uğurlayamaz oluyorsunuz sanki artık tamamen ilişkiniz bitecekmiş gibi o son bir kutu daha biraz benle o his hı. oldu bir sürü yazı bitti etti. Denemeler var. Dağınık yazılar var. Ben istemesem de şiir kendini yazdırıyor. Şiirler var. Onlar gün yüzüne çıkacağı günleri bekliyorlar. Ama yoğunlukla şu ara şeyi bitirmeye çalışıyorum. Dokuz ana hatarla odayım. Evet bu son programımız. Son programımızda sizden. <gülüyor> Evet şey. benden bir şarkı ee, çok bilinen şarkılardan gitmeyelim ee, hı hı. yeterince kadri kıymetinin bilinmediğini düşündüğüm hı. bir şarkı ee, şimdi Amerika'da yaşayan arkadaşım Fuat Abdullah bestelemiş Nukettür okumuştu şu senin çekip gitmelerin. Geçip gitmelerin ateşe benziyor Zaman nasıl geçer kimse bilmiyor oh. Şu senin dönüp gelmelerin suya benziyor Zaman nasıl geçti kimse bilmiyor Akışların başka hiçbir şeye benzemiyor Zaman durmuş dünya susmuş yanımdasın ama kimse bilmiyor Şu senin iç çekmelerin dumana benziyor Şeye benzemiyor. Zaman durmuş, dünya susmuş. Yanındasın ama kimse bilmiyor. Edip ile ilgili, Edip Cansever ile ilgili de bir projeniz vardı. Ben onu merak ediyorum. Ee, <gülüyor> ne şimdi o şöyle bir şey oldu. Ee, onun bir yazısını kullandım. Hı hı. 189 sayfada galiba. Ee, parça parça onları şeylere böldüm. Hı hı. Ee, bu 7 Ekim günü yeni kitabım çıkıyor. Hmm, Küre güzel. Aa, çok güzel. E, Poetika yazıları Poetika notları e, Kısa tuttum kitabı 121 sayfa ama bütün bir dizi... muhtemelen zaman içinde 4-5 kitap olacak. Hep böyle 120 sayfalık kitaplar, 112 sayfalık pardon. Hı -hı. Öyle 112 sayfalık Hı -hı. kitaplar. Hı -hı. Kısa Çok çünkü iyiden. dolgun, bir de bıktırmamak lazım. Şiirden Hı -hı. söz ediyorsun, poetikadan söz ediyorsun. Zaman içerisinde yeni şeyler de eklenerek gidebilir ki ikinci kitapta e, neredeyse bitmek üzere. Hı -hı. E, oralarda kullanacağım şeyleri, Hı -hı. şiir üstüne notlarını. Ee, yaş ilerleyince ki artık bu cümleyi kuracak yaşlara geldiğimi düşünüyorum. <gülüyor> zamanı tutumlu kullanman gerekiyor. <gülüyor> Projeler konusunda e, gençlik yıllarının hovardalığı. Çünkü gençlik öyle bir şey aslında. Gençken hayatı sonsuz zannediyorsun. Kendini ölümsüz zannediyorsun. Daha her şeyi yap yapmaya yetecek çok zamanın var zannediyorsun. Ama yaş ilerleyince bir nokta geliyor. Artık... E, Bunlara toparlanma zamanı deniyor. Şimdi daha tutumlu, daha dikkatli, Hı -hı. daha dağılmadan götürmeye çalışıyorum ama e, yine de benim kabına sığmayan Hı -hı. iç dünyam dağılıyor. Mümkün olduğu kadar şimdi bu kitapların peşinden Çok güzel. gideceğim. Bu siz konuşurken ben buraya da yazmıştım. Gülten Akın sizin daha... ...kitabınız için bir şey yazmış... ...orada şey diyor... ...Murat Han hala imkan içinde... ...ve imkan çok süreceğe benziyor... Yani... Evet, ...çok çok çok <gülüyor> gururlanmıştım... ...yazık mesela daha kitabımı... ...Gülten Akın gibi bir hani... ...büyük ustanın... E, ...övmüş olması... E, ...benim için edebiyat ödülü demektir zaten... ...ama okur katında... ...yeterince görülmemiş Hı -hı. kitaplarımdadır... ...bazen ben de... E, ...bir gönül kırıklığı demeyeyim... Hı -hı. ...ama... ...hani gene de... ...daha çok görülsün istiyordu... ...aynı şey ben metal... ...gelecek ikinci hayvan kitaplarım için de... ...söyleyebilirim... ...onlar biraz şey yapıyorlar... ...okur katında yeterince... ...görülemiyorlar... ...bizde öyle bir gelenek oluştu... ...hani şiir deyince sadece aşk şiirleri... ...anlıyorlar... ...tamam aşk şiiri kötü bir şey değil... ...aşk İyi, kötü bir şey değil... <gülüyor> ...ama şiiri sadece aşk şiiri sanmak... ...biraz eksiltici... ...noksanlaştırıcı bir şey diyeyim... Ee, ...bazı okurlarım... ...özellikle genç okurlarım... ...başında kabak yerleri esen okurlarım... ...ya sizin o çok güzel... ...çok sevdiğim bir aşk yeriniz vardı... ...o hangi kitabınızdaydı... ...vallahi çoğunu ben de hatırlamıyorum... ...hangisindeydi <gülüyor> diyorum ama... ...bu sefer artık dedim ki tamam... ...bir şey yapmalıyım... Ee, Hı -hı. ...kendi yazdığım bu 20 küsur kitaptan... E, ...Aşk yerleri derledim... ...yazdığım Hı -hı. bütün aşk şiirlerini. Onları da muhtemelen kitap fuarında çıkartacağım. Hı, çok güzel. Adı <gülüyor> aşk için ne yazdıysam. Ah oh, çok güzel. İki türlü de okunabiliyor. Bir de e, bu benim kendi kişisel merakım. Şey sormak istiyorum. E, yani bir yazarın başka bir yazar için ne yazdığı da bize o yazar hakkında çok şey söyler. Tabii. Okur hakkında da. Okur hakkında mesela da. ben okurlara hep şey derim. Tamam beni seviyorsun ama beni kimlerle beraber evet. seviyorsun? Evet. Benim için kıymetli bir ölçüdür Tabii. o. Tabii. Çok doğru. Haklısınız. Çünkü bazen insan ya yanlış anladığı için de söyleyebilir. <gülüyor> evet doğru. Evet. Ee, yani mesela ben şeyi merak ediyorum. Sizin böyle hani müstakil ...yani Türkiye'de ya dünya edebiyatı hakkında... ...hani böyle denemenin de sınırlarını açıp... ...biraz daha hani daha eleştiriye... Hmm. ...yoğunlayıp, yoğunlaşıp... ...böyle onları e, katman katman açtığınız... Hmm. ...o metinleri, öyle bir kitap... ...çok düşündüm, yani edebiyatımız için düşündüm... Hmm. ...şimdi yabancı edebiyat, yabancı yazı hakkında söz alırken... ...aslında ben Türkiye okura bir dikkat... ...uyandırmak için yazıyorum... ...yoksa hmm. evin, Fransızın, Almanın... ...beni okuyup da bak diyecek hmm. hali yok... Onu biliyorum orada e, yerli okura bir dikkat bir edebiyat hı hı. ölçüsü getirmek için bakın burada bu var hı hı. dedim. Yerli edebiyat içinde yaptığınız zaman şimdi şuna dikkat etmek lazım. E, macerası devam eden yazarlar var. Ben kendi kuşamdan daha hı hı. genç daha şey. Orada sözlerken çok dikkatli olmak gerekiyor. E, tek tek yazlar. eleştirme olarak ortaya çıkmış biri değilim. E, Muradınızı doğru anlatmanız için onun bir toplama ulaşması lazım. Diyelim hı hı. ki ben e, bir dönem düşünmüştüm. E, anlatmanın stratejisi hı hı. ve anlatma yordamları. Hı hı. Farklı farklı şeyler. Hala anlatma yordamları kafamda bir projedir. Hı hı. Ama burada diyelim ki A adlı yazarın e, canını okumak için yazmıyorsun onu. Hı hı. Yani met, o metindeki yaklaşımın, yazarlığın... O metin üzerinden, o kitap üzerinden, o yazar hı. üzerinden başka başka kapılar açacaksa... ...yani hı hı. akademik bir ahlak hı hı. ve akademik bir dikkat e, taşıyorsa bir kıymeti var. ömür türlü aa, kızmış çatıyor hı hı. ya da işte laf geçiriyor falan, ne der. Yani, Orada açılışan bir şey yapmadım bugüne kadar hayatımda. Bugünden sonra da yapmam. Ama... Akademik anlamda bir dikkat, bir metnin böyle katman katman açılması, bir kitabın bir dikkatin hı hı. getirmesi için kafamda çok fazla tasarı var. Hı hı. Zaman zaman bulaştığım da oldu. Arkasını getir, getirmeyeceksen, hani diyelim ki Türkiye'den on tane roman alırsın. O on hı hı. roman üzerinden söylediğin sözler vardır. Evet. Onu okuyanlar da senin şahsi hı hı. bir derdin olmadığını, evet. edebiyat içi bir meseleler hakkında söz aldığını anlar. Evet. Ee, öyle bir zaman ayıramıyorum. Hı -hı. kendi Hı -hı. E, yani Hı -hı. sadece akademik anlamda çalışıyor olsaydım zaten evet. bu sorunuza gerek kalmazdı Bugün yüzden evet. on tane kitap çıkmış olurdu Hı -hı. E, genç yani hem okura dikkat Hı -hı. sağlamak hem de e, metinlere yaklaşım hani benim denemelerimde falan filan da yapmaya çalıştığım Hı -hı. şeydir o, bir yaklaşım ...ölçü evet. vermek. Evet, ölçü ve yaklaşım. Bir de bununla bağlantılı... ...son olarak şeyi sormak istiyorum. E mesela bu yine Tanpınar'ın falan da vardı işte... ...son 25 yılın mısraları gibi... ...mesela yeah. şeyler seçim. Mesela hiç kafanızda... ...öyle bir şey var mı? Yani hmm. edebiyat... ...seçkiler ya da... yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi hmm. arka arkaya... ...birkaç seçkim çıkacak. Hmm. Yıllarda hmm. da çalıştım. Ama onlarda da form... ...arıyorum. Hmm. Yani orada da yetinmiyorum. Yoksa hmm. 10 tane şiir, 20 tane... ...öykü arkaya koymuşum. Çünkü <Gülüyor> Bir edebiyat şeyi olsun. Hı hı. Kalibresi yüksek olan bir iş çıkarmak istiyorsun. Bir de bir tema etrafında. Hı hı. Ee, bir e, Hoşnut olacağın. Bir, bir kere öncelikle kendimi memnun etmek hı hı. isterim ben. Dur. Birinci alıcım kendimim. Hı hı. İkincisi de o kitabın diyelim ki mesela Büyümenin Türkçe Tarihi her yıl yeni baskı yapan bir kitaptır. Seçkidir. Hı hı. Ee, liselerde ...okutulduğunu biliyorum... ...yani kalıcı... ...sana yakışan... Hı hı. E, ...okurun... ...neredeyse hakkında hiçbir şey bilmeden... E, ...fütursuzca uzanıp... eline alacağı güveni uyandırmak... ...benim için kıymetli bir şeydir... ...o zaten o güven zaten oluşmuş yıllardır yani... <gülüyor> ...sağ olsunlar... Ee, ...çok çok teşekkür ederiz... ...ben yani çok teşekkür ederim programdır. sağ olun. ...burada bizimle birlikte oldunuz... ...sizi ağırlamak bizim için büyük bir onurdu... ...çok sağ olun... Bugün Neyle e, bu çok sevileme çok okunan Yüksek Topuklar romanından hı hı. kısa bir bölüm okuyayım. Peki. Hoşçakalın görüşmek üzere. Aysel'in kadınlık dersleri zengin bir müfredat içerirdi. Engin bir deneyim, sınanmış, denenmiş numaralar. Her zaman sonuç veren taktikler. Bir erkekle hangi sıklıkta buluşulur? Kıskandırmadan nereye kadar gidilir? Erkeğin ilgisini sürekli diri tutmak için ilişkinin her aşamasında hangi numaralar kullanılır? Her kadın bacak bacak üstüne atar ama bacaklar nasıl ustaca bitiştirilir, bacakların defosu nasıl saklanır? Hele hele hem mini etek giyip hem de bacak bacak üstüne attığında donunu göstermemeyi başaran kadın işte en şahane kadın oydu Aysel'e göre. Hangi eteğe nasıl yırtmaç atılır, ne kadar atılır, kaç tane atılır, yırtmaç nasıl kullanılır, omuz askıları hangi durumlarda nasıl hiç farkında değilmiş gibi düşürülür, sonra nasıl toplanır, göğüs dekoltesi nasıl kullanır, saç nasıl atılır, bütün bunlar onun ağzında incelikli bir askeri harekat bilgisine dönüşürdü.